حل على اعلاء الذلوبنا محمد واصي طيب جواهر الكائنات راحوصي ذواهر الموجودات عن هوش بويه بر نسيم عن هوش هو لعلى قلق عظيم Nebiyy ve şefi'inâ Muhammed Mustafa râ salavâ. <gülüyor> Bülbülü nevâ ve mâ yantıku anil hevâ. İnhü ve illâ vahyun yûhâ. Harîmü bezmî kurbî ev'etnâ Muhammed Mustafa râ salavâ. Kabe-i kerem Arifan, Hatib-i Meclis-i Fircevsiyan, Kibel-i Kabul-i Âşikan, Ahmed-i <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim, İnna arzul emanet ala semavat ve arzul cival ve arzul cival fabiin an yapmirla ve açfakn minha ve hamalal insan. İnnau cana valuman jehula. Fdaqallahu ve bela Rasulü Nabiyl Hâşimiyul Arabiyl Mekkiyl Medeniyl Muhtar ve nâmû ala maqalâ halikûna vârazikûna zemlânâ min al-şahidîn al-şâkirîn bi qalbin salîm ayet-i cəlilânın manasını okumazdan mukaddem müfessirini izamın verdiği manayı konuşmazdan evvel Sultanımız Sultani embiya Enbiya, şefik -i -i Ceza, Muhammed Mustafa sallallahu taala aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine getirdiğimiz ve getireceğimiz salavat şerifelerin hazair hakkında bir hadisi şerif nakli beyan edelim, vadede dualar edelim. Ola ki Rabbimiz Teala ve Tekaddes şu mübarek günlerde ettiğimiz dualarımızı dergah-i izzetinde ahsen kabul ile makbul eyle. <gülüyor> Evvela bu fakirin lisanını Hattu halen hata ve zelavdan hıfz himaye eyle. Amin! Cümlenize cümlenize dinleyip, belleyip, bu muktazasınca ameller tevfik eyle. Amin! Tevfikine refik eyle. Amin! Canlarımız gelip, el el ile, ayak ayağıyla, birbiriyle ağzı birbiriyle elveda elfrak dediği gün, Sema'ya dikilip yavrularımızın boyun büktüğü gün, buyurun aşkına! Selam! <gülüyor> Kelimesiyle cümlemize husn-ı hâtimeler teylik eyle! <gülüyor> Tevfî günere ya. eyle! Rû'ya anin sallallahu sallallâhu aleyhi ve sellem, ennehu "Kâl". Atani Cebrailu ve Mikailu ve İsrafilu ve Azrailu aleyhisselam Fakale Cebrailu ya Rasulallah La aleyke aşre meratin Ana ahidu biyedihi ve emuruhu ala sıratı Fakale Mikail aleyhisselam ana eskiyim, ana eskiyimin havucu. Ve Allah ﷻ israfilu ﷺ ana esjüdülillahı taala na erfa u resi hatta yaf yafilullahu la. Ve Allah ﷻ azrailu ana akbır ruhuhu kemaqboltu arlah al-ınbiya ﷺ وَنَتَقَ رَسُولُ اللّٰهُ وَنَتَقَ Habibullah اللّٰهُ cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu Taala aleyhi ve sellem Efendimiz rivayet ediyor. Yedildiğine göre şöyle buyurmuştur. Bir gün, bir gün günlerle bir gün Ra'il, Mikail, İsrafil, Azrail bağa geldiler. Cebrail dedi ki, Cebrail buyurdu ki, Ya Rasulallah, Ey Allah'ın mühle Hazreti Muhammed! Her kim, her kim sana on defa salavat-ı şerife getirirse, her kim sana on kere salavat-ı şerife getirirse, onun elinden tutar, sıratı yıldırım gibi geçiririm buyurdular. <gülüyor> Elhamdülillah. <gülüyor> Mikail aleyhisselam da ya Muhammed! <gülüyor> kim sana on salavat-ı şerife getirirse <gülüyor> ben başımı secdeye kur. Yahu Hayır, ben onu havzından kandırınca kadar suvarırım. Havz-ı kandırınca kadar ümmetiyin sana getirdiği salavat-ı şerife hürmetine o havz-ı kalıncaya kadar suvarırım buyurdular. İsrafil aleyhisselam. İsrafil <gülüyor> aleyhisselam sana kim on salavatı şerife getirirse başımı secdeye koy, Allahu Teala o kimseyi affedinceye kadar başımı secdeden kaldırmak buyurdu. Az, Azrail aleyhisselam ben. sana kim on salavatı şerife getirirse ben onun ruhunu enbiyalar, aleyhisselam hazratlarının ruhlarını aldığım gibi alırım, kendine hiç duyurmam. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ailihi ve sahbihi ve sellim teslimen kesiran kesira. Her gün daha çok devam edemeyeceğim kunda salavat-ı şerifeden konuşurum. Bütün selef salihin, dillerimiz açılsın, gönlümüze feyzi rahman saçılsın diye evvel Hazreti Muhammed'e salavat-ı şerife ile başlarlar. Onların isrine tabi olmanı için biz de ilk sözümüzü Hazreti Muhammed'e salavat-ı ile başladık. Allah tesirine harf et ya Rabbi. Amin. Halide Zülcelal'ımız ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inden onu dinleyelim. Estaiz billah, bismillahirrahmanirrahim. İnna arzna elamanet ala smanatı ve alrı ve jibali, fâbîne an yapmirla ve şfakna mina ve hamalha elinsan, innau keana zlûmen jehûla, sadek Allahu Alâzim, halıkuzul biz emaneti ilahi emanetimizi semalata şu yedinci kat semalara ve arza yedinci kat arza ve dağlara o büyük büyük dağlara arz ettik. Anlar ol emaneti yerine getiremeyecekleri halfiyle emaneti yerine getiremez belki deyip korkularından anlıyoruz bana yüklenmekten iba edip, Allah'tan rica ettiler. Yarabbi emanetini semalar bize yükletme. Yarabbi bütün koca ziller emanetini bize yükletme. O koca dağlar yarabbi emanetini bize yükletme. O emaneti insan yüklenmekle nefislerine zulmedip akıbetten cahil oldular buyuruyor Halid-i Zülcelal Hazretleri. Semaların götüryemediği, yerlerin taşıyamadığı, dağların yüklenemediği emaneti Hazreti Adem kendi nefislerine zulmüle, ey nefis seni terbiye edeceğim, Allah'ın emanetini sana götüreceğim dedi. Bu insanlar bizler emaneti yüklendik. Allah emaneti hakkıyla götüren cümrayı Ebrara ilhak buyur ya Amin. Hocam o emanetler ne? Hangi emanetler? sayısı belirsiz de, müfessirin-i isam şuraya on, on yedi tanesini koymuş, imkanını bulursam o emanetlerden on yedisini saymaya çalışacağım. İnşallah İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'dır. O emanetlerden murat, birincisi, birincisi Allah'ın verdiği emanetin 5 vakit namaz, 5 vakit namaz, Allah'ın emaneti, götürürsen götürün, götürmezsen Allah'ın azabına layık olun. Ben başta namaz için <gülüyor> günlerce konuştum. Şimdi vakit bulamayacağım ve 17'yi de saymanın için küçük küçük temas edip geçeceğim. Hadis-i şeriflerle temas edeyim. Birincisi, قال النبي صلى الله aleyhi ve sellem من ترك السلاة ve وَهْوَ عَلَيْهِ قَرْبَالٌ Menavi hadisi şeriflerinden Kenzül İrfan'ın 14. sahibesinde Namazı terk eden kimse vefat edince Cenab-ı Allah'ı gazaf sıfatıyla bulur. Namazı terk eden kimse, ahirete irtihal edince, Allah'ı kazaf suratında karşılar. Geçen kardeşimizin birisi Bağdo'da gitti. Görüştük kendisiyle. Camilerde Abdülkadir Ceylan-ı Kuddise Aziz, İmam-ı Avzıl Avzam Radıyallahu Anh, لَهُدْ قَدَّسَ اللّٰهُ سِرَّهُ الْعَجِزِ Camilerinde diyor iki, üç saf cemaatlar Şii ve Alevilerin Kazimiyye'de bir adama secde ediyorlar diyor. Onların camisi kim e gibi dolu. Müslümanlar, Müslümanlar camiden yüz çevirdi ya Rabbi. Yüz çevirdi. Bizde öyle bir şey var mı hocam da, camilerimizde üç saf cemaat, ben anlamak istiyorum, gözüme ayıp geliyor. Camimizde üç saf cemaat, kahvelerimiz hıncinin diyarları yarabbi. Allah bize kazabilir mola ihner mola. Düşün canım, düşün bir kadrosun. Başka hiçbir şey düşünme, kocalarını düşün istersen. Şu camide bu hoca lağız veriyor, öteki ve camide de takı hoca lağız veriyor. Onun cemaati üç saat olur bu cami kilak gibi dolarsa, o, o hoca buradaki cemaata gazap etmez mi? Niye daha gelmiyoruz, demez mi? Allah diyor ki, Allah buyuruyor ki, camime gelin, derler tutturuyorum, müezzin müezzine, Hayy ala'l felah, gelin diyor. Kahve çiğduğu yok, orada şeytan oturuyor. Burada Rahman Allah olan Allah'ın rızası oturuyor. Buraya gelmen de oraya gidersen Allah kazabiler mi? Değil müslüman! وَالسَّلَاةُ عِمَادِ الدِّينِ وَمَنْ اَقَامَهَا فَقَتْ اَقَامَ الدِّينِ وَمَنْ تَاكَهَا فَقَتْ هَجَمَ الدِّينِ İki cihan güneşi, es-salâtu namaz din dinen dinin direni buyuruyor. <gülüyor> Ve men e sadece fakat din kâvettin kim beş vakit namazı kularsa dinin direni diker buyuruyor. Ve men teratihâ fakat e-kâvettin, kim namazı kılmazsa dinin direni ikar diyor. Dinin dili itirince o bina harap olmaz mı Müslümanlamasını geçirmemeci mi? <Gül> Bütün şeyin alam, alam el-İmamı, el-Salat, menâ-i şeriflerinden, kendi ilfan on ikinci Her şeyin bir alamatı vardır, her hukmetin bir bayrağı var. Rus'la dilin, Komünist'le dilin, Amerika'yı da bir alemi var bayrağı, her şeyin bir alamati vardır, imanın alamatiysa, imanın alamati beş vakit namaz duyuyor Peygamberimiz. Beş vakit namaz varsa ayrı yıldız var, burası İslam alemi Türkiye olduğunu bilir. Beş vakit namaz oldun mu, o mü'min-i olduğunu bilirsin, o mü'mirdir elhamdülillah! Daha konuşun mu, binlerce söz var ya, konuşmanın imkanı mı var, yanınız namazda durmak ister, geçtim oradan! Açın sen bir <gülüyor> Kelimesi ile cümlemize husna hatmeler tevfik etti ya Rabbi. O on yedi emaneti ilahiyeden birisi de zekat. Zekat emaneti. Malın tıfta birini bilmek emanet. <gülüyor> Allah onu sana yükseldi, İki tane günahın var, bir <gülüyor> Allah'ın emrine asıl olduğun günahı, bir de yetim, yetama, fıkara insanın hakkına taarruz ediyor, onun için iki günahtarsın. tersin. İlla eserinde gelmiştir hadisi şerif. Tübün ala babi'l cenneti, ente haramun ala'l bahili ve mani'l zekati ve deyyüz. Sadaka Rasulullah, ve nataka Habibullah. Azır da olsa konuşacağım. Şuramı kessen de konuşacağım. Ağzıma baban çatışsan da konuşacağım. Hiç imkan yok. Hak'tan sükut eden, elindeki okuduğunu konuşamayan, Hak'tan sükut eden ahirat şeytan buyuruyor Peygamberimiz. Ölürsen ölür giderin, ahirat şeytan olmayan gönlümüz yok! Hiçbir hocanın gönlüğü yok elhamdülillah! Dört köşe yedi yılın, hocası işi anladı, usul usul yani milleti ıı, kasıp kavurma, Alamaklar göründü. Hocalar canını sıkırtıya koydular sat. Koydular. Onun için hemen, İlla konuşulacak. <gülüyor> ne buyuruyor? Yani cennet kapısının üzerinde yazılmıştır. Üstüne üç satır yazı yazılmış. Ya cennet. Ey benim haldettiğim cennet! Dinle, sen üç kişiye haramsın! Üç kimsiz, üç kimse sana giremez! Biri bakir olan kimseye, civri kimseye, hiç malına kılamayan kimseye, hiç hayra hasenata beş kuruş veremeyen kimseye haramsın! Haramsın, neler geliyor kulağıma diyor illa beni söyledi ya 17 tanesi yuttuk edemem ki nasıl ediyor birisi peygamberimize geldi ağlıyor <gülüyor> mutti ne yapayım dedi kollarım kıt olmuş dedi safih bir hikaye yani hikayecidi ne dersen diye öyle diye diye. ata, ata bela buldu ya daha beterini bulun inşallah, buldun belanı ya! İstersen hikayecidir, ne dersen de, peygamberimizin yanına geldi. onlar küt olmuş, ne oldu da kolun kurudu, böyledir. Dünya gördüm, ya Muhammed dedi. <gülüyor> ravisi Ayşe'yi i Sıddı'yıka validemiz. Hikayenin, ravisi Ayşe'yi i Sıttıka, o da yanındaydı. ''Rüyada el kurur mu ne oldun?'' dedi. ''Rüyamda mahşer yerinde bulundum. Havzı kevserin yanında vardım, babamı buldum. Ne yapıyorsun baba?'' dedim. ''Rabbımın havzı kevserinden kana kana içiyon kuzum'' dedi. ''Annem nerede? Babacıyım'' dedim. ''Annem nerede?'' ''Anan bakhir olduğu için cehenneme gitti o'' dedim. Hiçbir şeye kıyamaz, gelin verdiğim yere olmazdı, o cehennemde huzum dedi. Vardım anama, anam cehennemin içinde dönüyor böyle. Rüya diyor ya Rasulallah, baktım bir elimde üçük yağ var, bir elimde de eski bir gömlek var. Onunla ateşi kalanıyor böyle, dönüyor. Ne oldun anacığım, baban derdi de Yanıyorum şimdi, yanıyorum. Kopuştum babama var önce Babam! Allah rızası için şu Havzı Kevser'in suyundan ver de onu bir götüreyim. Kuzum, anam layık değil ona, anana haram. Yerlen <gülüyor> ehline haram. Ben dünyada günü zıttı alalım. Veremem dedi. Suyu kardan dahi attır, kokusu mislen et yaptır, ebâridir, hücümden çok, kabında hut ne şeker var, ne şekere benzer, ne bala benzer, yıldızlardan çok var dağlar, havzu köşer, kardan diyat, mislen kokulu. Dedim babam kurbanlar olayım anama. Yok dedi. Ben elimiyle doldurdum bir masrafa, götürüyordum. Babam dedi ki haramdır, elim kurusun dedi. sağ elim kurudum ya Rasulallah. Sol elimi aldım götürüyordum, elim kurusun dedi. Solum da kurudu, tas yere düştü. ağlayarak oyandım, ellerimi kuru buldum ya Rasulallah. Kurban olduğum Allah dedi Peygamberimiz. Eğer bu kadının bu kızın rüyası sahiptir, doğruysa ellerine imlet yarattı, öyle mi Allah bundan zetep vermemek ne kadar günah patillik, ne kadar günah.